Elhamdülillahi rabbil alamin belaaakibatu lilmuttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. konumuz kadınların cemaate katılımı erkeklerin safları ile kadınların safları arasındaki sıralama erkeklerin safları arasında kadınların namaz kılmaları halinde olacak şeyler bir de kadınların imamlık yapıp yapamayacakları bununla ilgili bilgileri gözden geçirmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Burada tabi daha çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması ve uygulamaya ulemanın nasıl bir anlam verdiği, uygulamanın hangi yönünü kendi mezheplerine aldığı konuları üzerine durulacaktır. Şimdi geçen haftaki derslerimizi hatırlarsanız İbrahim Aleyhisselam'ın Kâbe-i Şerif'in bulunduğu yere getirip de son çocuğunu yerleştirmiş olması. Yani işte İsmail Aleyhisselam ve Hacer validemizi getiriyor. Henüz bina haline gelmemiş, yani yıkılmış Kabe'nin temellerinin olduğu yere koyuyor. orada diyordu ki Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vâdin gîri zî zer'in inde ve itkel muharram. Ya Rabbi ben soyumdan birini Soy, soyundan olan işte İsmail Aleyhisselam bitkisiz bir vadiye yerleştirdim. Tabi annesiyle beraber yerleştiriyor. Annesi soyundan olmadığı için öyle anlıyoruz. de beytikel muharram'' ''Senin muharram beytin yanında'' ''Muharram'' demek haram demektir. Haram ne? Mesela şimdi şu suyu aldım, içiyorum. Bu suyun yerine burada bir içki olsaydı, ben bunun içki olmadığını bir içki olduğunu anlamasaydım. Mesela diyelim ki mesela rakı koyuyorlar, görüntüsü aynen su. Ben öyle içmek için elma alsam, siz de bilseniz ne yaparsınız? Hocam aman aman dokunma dersiniz. İşte Muharrem demek haram dokunulmaz demektir. Dokunulmazlık iki şeyden dolayı olur, bir Allah yasakladığı için olur, iki, koruma altına aldığı için olur. Mesela insanlarda bir can dokunulmazlığı vardır. Allah koruma altına aldığı için, işte haram şeyler de Allah yasakladığı için. Onun için ikisine de haram denir. Birisi mesela içmesi haramdır, öbürü de dokunması haramdır. İşte senin haram beytine, mescid-i haram dememiz o yani. Orada insanlar birçok şeyleri, birçok yanlış şeyleri yapamazlar. Yani başka yerlerde de yapamazlar ama orada iş yapamazlar. Senin Muharrem beytinin yanında bıraktım diyor. Peki niye bıraktın? رَبَّنَا لِيُق۪يمُ اَصَّلَاةِ Bunlar orada namazı kılsınlar diye. E, namaz başka yerde de kılınır. İlla orada kılınacak değil ki. Dünya her yerinde kılınacak ve her vakit kılınacak. Şimdi burada bu namazı kılacak olanlar sadece erkekler mi? Elbette ki değil. Ve bu biliyorsunuz siyeryüzünün ilk mabedi. Geçen haftada konuşmuştuk. Ve ali İmran 95 miydi? ''İnne evvele beytin vud'a lil Nas. İnsanlar için, 96 Evet İnsanlar için konmuş ilk beyt ''Lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil'alemin'' Elbette ki Bekke'de olandır. Yani Mekke'de olandır, bereketli olan ve tüm aleme yön gösteren. Şimdi Linnas diyor Allah orada. İnsanlar derken kadınları insan saymıyor mu? O zaman demek ki burada da kadın erkek ayrımı yok? E şimdi biz Kabe-i Şerife hacca gidiyoruz diyor ki, ve ezzin fil nâsi bil haccî ye'etûke ricalen ve alâ kulle dâmir ye'etîne min kull feccîn İbrahim Aleyhisselâm'ın Kabe'nin yapılmasından sonra verdiği emir diyor ki, insanlar içerisinde haccı ilan et sana yürüyerek ve yorgun binekler üzerinde derin vadilerden geçerek gelirler e şimdi bunlar oraya gelecekler Mesela yine o şeyde Ali İmran 96'da diyor ki: "Velillahi ale'n nasi hacce'l beyti men istata'a ileyhi sebile." Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır bu beyti gelip ziyaret etmeleri. E şimdi orada oraya ziyaret için gelmek temelde nerelerden geliyor? Ta uzak yerlerden. İşte bugün Türkiye'den kalkıp gidiyor insanlar. Mek Mek Mek Medine'den gidiyordu. Artık Hindistan'dan mutlaka geliyorlardır Osman. Evet. Çünkü min kulli feccin dendiği zaman İbrahim Aleyhisselam'ın, burayı Kabe sayarsanız İbrahim Aleyhisselam sadece bir yönden gelmişti. Burada ilan yaptığı zaman her taraftan gelecekler denilince 360 derecelik bir açının içerisinde yer alan bütün yollardan oraya gelecekler demektir. Bu demek ki yani dünyanın her yeri bu işin içerisine girer Kabe merkez olduğu için, ümmet kura olduğu için, şehirlerin anası olduğu için ve buna kadın da gelecek, gelecek erkek de gelecek. Ta uzak yerlerden kalkıp geliyorsa El Mescidül Haram deniyor işte mescit işte. Ha bak Ayet onu da çok güzel söyledim. Evet. And, e, şey yapıyor, İbrahim Aleyhisselam'a verilen bir görev var değil mi? İsmail, e, e, o da diyor ki ''Tahhir beyti ye'l taifine vel kaimine vel rukk'i diyor. Evet. Evet, şimdi burada Bakara suresi 125. ayetinde Şimdi Kabe-i Şerif nedir diyor? Bak diyor ki: Ve ec'alnal beyte mesabeten lin-nasi ve emnen. O بيت insanlar için sevap kazanma yeri ya da dönüp dolaşıp gelme yeri. Yani insanların gelip de yani buluşmak istedikleri yer yaptık. Bir de güvenlik yeri yaptık. Çünkü güven, oraya geliyorsan güvende olacaksın ki gelesin. Güvenlik olmasa gelemezsin hiçbirine. Ondan sonra diyor ki, tamam beyt böyle. ve min mekâm ibrâhim ve musallâ İbrahim'in ibadet için durduğu yerlerde siz dua yeri, ibadet yeri yapın.'' diyor. İşte o Kabe'nin çevresindeki Arafat, Mina, Müzdelife, oradan hepsi giriyor. Şimdi, Burada da bu insanlar dediğimiz zaman burada kadın erkek ayrımı olmaz. Gene İbrahim Aleyhisselam için işte şeyde Haş Suresi 26. ayette ve idve enli İbrahim mekanı el-beyt. Beytin bulunduğu yeri İbrahim için bir kalma yeri yaptık. Yani işte ev dediğimiz, yani dönüp dolaşıp gelip gelip kalacağı bir yer yaptık. Elletüşrik bir şey en bana bir şey ortak koşma. Bakın İbrahim'e söylenen söz bana ortak koşma. Şimdi maalesef insanlar kendilerini ilahlaştırmak için Allah'ın rasullerini ilahlaştırıyorlar. Hatta ilahlığılığı bırak Allah'ın başına amir yapıyorlar. Amir yap, insanın kanı donuyor yani yaptıkları yanlışlıktan dolayı. Öyle yapıyorlar ki kendilerini de Allah'ın emri verdiğini göstersinler. Ondan sonra da ayetleri, şeyleri hiç kendi keyiflerini uydurarak din adına insanları sömürüyorlar. Bugün onun en çirkin örneklerinden birini yaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Allah İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki o "Allah ortak koşma." Bak İbrahim'e ne diyor? Ortak koşma. Ortak koşmak en büyük günah değil mi? Şimdi Allahü Teala elçilerini korumuşsa onlarda ismet sıfatı varsa böyle bir emir olur mu? Heh. Gereksiz bir şey olur. Yani ortak koşmuyor ne diyecek ki ya Rabbi sen ya sen beni zaten korumuşsun yani böyle bir emir mi olur yani? Yani hayır, daha, hayır. Yani böyle şey olur mu? Yani sen beni zaten korumuşsun. Diye. Ortak koşma ne demek? Sen onu başkasına söyle. Ondan sonra ve tahhir beytiye ve evmi temizle. Bana hiçbir şey ortak koşma diyor ve evmi temizle. Mesela latushik bir şey en şey yapılmaz ama tahhir beyti alınır yani. <gülüyor> Evimiz temizde kim için litayfine tavaf edenler için tamam güzel ve kaimine orada ikamet edenler için ve rukya istijod yani oradan şey yani e, için duranlar var mesela günlünü orada geçiriyor rükü ve secde edenler için peki şimdi burada kadın erkek ayrımı olur mu? Yani bu olması, olması mümkün değil yani. Sonra şeyler biliyorsunuz bizim fıkıh kitaplarında şu var evet kadınların camiye gelmeleri caizdir ama evleri daha hayırlıdır deniyor. Peki daha hayırlı ne demek? Yani şimdi mesela Kadınların yapısında bir nezaket, naziklik vardır. Böyle istenmedikleri yerde pek gözükmek onlara çok ağır gelir yani şey yapı olarak ağır gelir. Ev, ev daha hayırlıdır dediğin zaman birçok bir kadının hassas olan birçok kadının önünü kesmiş oluyoruz. Yanlış mı? Hassas olan birçok kadının önünü kesmiş oluyoruz. Peki bu daha hayırlıdır hükmünü veren kim? Ama şimdi Cenab-ı Hak diyor ki şeyde, Bakara 114'te وَمَنْ <gülüyor> أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَمَسَاجِلَ اللّٰهِ <gülüyor> اَنْ Allah'ın mescitlerinin içerisinde Allah'ın adının anılmasını yasaklayandan yani Allah'ın kitabının öğrenilmesini yasaklayandan daha zalim kimdir? O zaman şimdi demek ki Allah'ın de asıl yapılması gereken şey Allah'ın kitabının Öğrenimidir yani. insanlar bunu öğrenmelidir. Orası bir okul olacaksa, o okula herkes gidecek demektir. وَسَعَٰى فِي ha ''Harabi için gayret gösterir.'' Onun, o, mescidin harabı ne demek? Bina, bina'ya ayakta tutma olacak. Yani şimdi Süleymaniye Camisi'nde namaz kılma yasakla, burayı dünyanın en büyük şey yap. E, müzesi yap. O da tahrip değil değildir de nedir yani. Şin gayesine uygun şey yapılmıyor. Evet. Uleyke ma kana la yumdkhuluha illa khaifun bundan oraya korka korka girmekten başka akları da yoktur. Leun fi dunyahi ve leun fil ahireti azabun azim. Dünyada rezillik onların hakkı ahirette de büyük bir azap vardır onlara. Şimdi bütün bu ayetleri okuduğumuz zaman hatta mesela bir daha, bir ayet daha son olarak okuyalım da. Mesela şeyde e, itikafla ilgili ayet. Bakra 187. Ve la tuba shirohu nevaentu maakifun fil mesajid. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sürede itikafta bulunurken eşlerinizle ilişkiye girmeyin. Akla ne gelir burada? Yani kişi eşiyle beraber itikafta bulunuyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyordu, eşiyle beraber itikafta bulunuyordu. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra okuyacağımız hadisi devreye giriyor. Allah'ın kadın kullarını ima ima Allah deniyor. Allah'ın kadın kullarını Allah mescitlerden mescitlerden engellemeyin. Sesin i̇şte bunları bu ilk böyle genel bir girişten sonra anlamaya çalışacağız. Şimdi ne Hocacı o ilgili hadisleri okuyacak. Değil mi? sen okuyacaksın tamam. Burada ayette aman azami memnele diye okudunuz. Hadisinde la temne diyor. Ha evet. Yani aynı kelimeyi kullanıyor Resulullah hadisinde. Yani yasaklayandan daha zalim kimdir? E yasaklamayın sözüyle Resulullah şey yapıyor. Hani bunu tekrar söyleyelim. Yani iş, işinize çoğunuz biliyorsunuz ama buraya sürekli yeni katılan arkadaşlarımız var onlar bizim metodumuzu bilmiyorlar ya bizim metodumuz kelimesi de hoşuma gitmiyor yani Kuran-ı Kerim'in koyduğu metod, biz Kuran'a inandığımız için bizim metodumuz dediğimiz zaman doğru olur ama bizim metod dediğimizde zannediyorlar ki onu biz koymuşuz falan, bizim öyle bir şeye yetimiz olamaz yani allah Teala'nın Kuran-ı Kerim'de koyduğu yönteme göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Kur'anla hükmeder. Yani söylediği bütün söz, fiil ve davranışları mutlaka Kur'an-ı Kerim'e hükmüdür. Çünkü Cenab-ı Hak Maide 49'da diyor ki ve enhkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Onların arzularına uyma. en يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اوليك. Senin Allah'ın Allah sana indirdiği herhangi bir şeyden seni böyle sıkıntıya sokarak uzaklaştırabilirler. Dolayısıyla Rasulullah'ın söylediği her söz mutlaka Kur'an hükmüdür. Ondan dolayısıyla işte Rasul Hoca ona dikkat çekmiş oldu. وَمَنْ أَظَوُ مِنْ مَنْ مَنْعَا لَا تَمْنَعُوا مِنْ مَنْ, مَنْ, مَنْ, مَنْ İmai Allah'ı mesajda Allah diyor. Allah'ın kadın kullarını mescitlerden şey yapmayın, engellemeyin, evet. Ali ibn-i Umar'a kâle kânet imrâdın li'umar'a teşhedû ve subih fil cemaati fil mescid. Bir daha şey yapar mısın ben, tam dikkatim dağıldı. Ali bin Ömer, "Kala kanat imratu Nu'meira teşhadu salata subh vel fi'l-cemaati fi'l-mescid." E, Abdullah Leyd bin Ömer yani Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah diyor ki, "Ömer'in bir eşi vardı diyor babası için. Eee ne idikânet? Teşhadu salata subh ve'l-işa'. E, e, sabah namazında ve yatsı namazında camiye gelirdi diyor. Şimdi cemaati. Fakirlerle gelirdi. ve Ona demiş ki sen niye geliyorsun namazlara? Bil gayet iyi biliyorsun ki Ömer böyle şeylerden hoşlanmaz. Evet yani demiş ki yani ben nasıl beni yasaklayabilir böyle bir şeyde? O zaman niye yasaklamıyor diyor? Ben devamı gelecek diye bekliyorum. <gülüyor> i̇lla diye bir şey gelecek. Gel mi? Geliyor mu illası? Geliyor, yani geliyor. İşte illasını bekliyorum. Ya bu istifhamı yemnahu en yenhani qala yemnahu kavdur resulullah ta'ala nevima Allah mescidullah. O zaman biz hak qale mi galet mi? Ravi siz qala. Ve işte qalat var. Remnahu aynhani. He. ben onu sanki illa diye gelecek şeklinde bekledim de. O kadın diyor ki, peki madem hoşlanmıyor, gitme desin. E böyle bir şey diyemez ki, Allah'ın Resulü demiş ki, Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin demiş. Zaten Kur'an-ı Kerim de ona söylüyor. Yani Allah'ın mescitlerinden engelleyenden daha zalim kimdir diyor. ya. اَظْلَوَ مَنْ مَنْ مَنْ عَمَ سَجْدَ ''İsmuhu ve se'a fi diyor değil mi? Evet. Yani Allah'ın mescitlerinde işte Bakara suresinin 114. <gülüyor> ayeti Allah'ın adının anılmasını yasaklayandan ve onun harap olması için gayret gösteren daha zalim kimdir diyor. Evet. Yani Ömer kendisi hoşlanmıyor ve kıskançlık yapıyor ama bu hadis olduğu için ayetin manası mahiyetinde yasaklanıyor. Evet zaten mesela Evet Ömer'in canı istemeyebilir eşinin gitmesin ama bir emir kulusun. Elbette ki Allah'ın emrini kendi arzuna tercih edip etmemekle sorumlusun. Evet, tabii, tabii. Şimdi sen dedin de ahrıma geldi işte şu salonda oturuyoruz <gülüyor> bir adam tevbekar olmuş kendisi de alevilerdenmiş buraya geldi Şimdi bana soruyor böyle ömrü içkiyle geçmiş tabii. Yüzüne baktığın zaman da o içki içen adamların hani bir derilerinde kan şuralar üzerinde şeyler olur ya o kılcal damarlardan kırmızılıklar falan belli olur yani yüzünde. Şimdi orada dedi ki Hocam dedi şöyle arada sırada bir iki duble atmak olabilir mi dedi falan böyle yalvarırcasına <gülüyor> yalvarırcasına söyledi ona dedim ki kardeşim Allahü Teala haram kılmış böyle dedi, Allah madem haram kılmış içmeyeceğim dedi şimdi adamın canı gidiyor bütün müthiş bir alışkanlık var ama madem Allah haram kılmış işte Ömer radıyallahu anh de evet zaten imtihan bu bizim arzularımızı Allah'ın arzuları karşısında şey yapmaktır. Ortadan kalırma. ikinci plana gitmektir, Evet. <gülüyor> tamam. Abdullah ibn Ömer kal. Abdullah ibn Ömer genel Ömer oğlu demiş ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem'den şunu iş, işittim. Kadınlar sizden camiye gitmek için izin isterse, isterlerse engel olmayın. Yani işleriniz böyle bir talepte bulunursa engel olmayın. Tabi. Aslında talepte bulunmasa da gerek yok ama yani talepte de bulunabilir. Fakala Bilal ibn Abdullah, vallahi lenemna uhlunla. Abdullah'ın oğlu Bilal. Artık hangi Abdullah? Bu, bu Abdullah. Yani babası söylüyor. Oğlu. Ah bu, bu yani bu kendisi. Ha, ha. Ha, kendisi. Ha onun, onun o oğlu diyor. Demek Bilal diye oğlu var onun Abdullah'ına. Evet. Diyor ki vallahi engeller istiyor. Diye yemin ediyor. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُلّٰهِ فَسَبَّهُ سَبَّنْ سَيِّئًا مَا سَمِيَتُهُ سَبَّهُ مِسْلَهُ قَدُّٓ Abdullah oğluna bir dönmüş ona bir sövmüş ben onun böyle sinirlendiğini böyle sövdüğünü hiç duymadım diyor onu rivayet eden ki ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum sen de diyorsun ki vallahi yasaklarız Bu ne biçim bir şey diyor Abdullah ibn Ömer sonradan gelen ulemadan habersizmiş demek ki. Abdullah bin Resulullah Aleyhisselam قال لا تناموا في المساجد ولكن يخرجنا وهن تفيلا. Evet, Ebu Hureyre'den gelen rivayetler de geçiyor bu. Ebu Davud'a geçiyor. Evet, yani sünnün Ebu Davud'a geçiyor. İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki: Kadınları Allah'ın mescitlerinden engellemeyin ama onlar vücutlarının pis kokuları ile gelsinler. gördü, belki çünkü nasıl ki hemen anda tepki verse. Şimdi bu hadis <gülüyor> varun ve velakin ni yakhrujnu va vardı sonunda. Bu eee Muttaqa hadis diye bir site var. Hadisleri çok araştırıyor. Hadiste bir şey buldum. Hı -hı. Diyor ki bu hadisin ravileri içerisinde Muhammed'in Abi Muhammedibn emri diye bir kişi var. Bu ceidul hadis illa nabi selametenir. Yani Ebû Seleme'den yaptığı rivayette Ebû Seleme'nin yaptığı rivayetlerde o zayıf hadis değil. Yani yani şey güvenilmez demek. Tafhime kalın diyor. Hı -hı. Bu hadis de Ebû Seleme'den yaptığı rivayetlerden biridir. Ebû Seleme'den yani zaten bu ifade Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Zaten insanlığın insanın fıtratına aykırıdır. Yani bir kadın Zaten normal olarak kadınlar evin içerisinde de öyle vücutları kokmaya baş e, kokmasını beklemeden banyolarını yapar temizlenirler. Hafif bir ter, ter olduğu zaman falan yani Allah onlara böyle bir fıtrat vermiş. E, mescide giderken şey yapacaksınız e, vücutlarınızın pis kokusuyla gideceksiniz bu olacak bir şey değil yani bu fıtrata aykırı bir şey. Zaten ayet-i kerimeye de aykırı Ney Araf 31 mi? 32 mi? ve yani, ziynetekum inde kulli mescid'' diyor Allahü Teala. Her secde yerinde ziynetinizi takınınız. Tabi ziyn pis kokulu elbise de yani o, vücut pis kokuluysa elbise de o pis kokusun. Orada zinet söz konusu olmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz insanlar rahatsız edecek durumda olan kişilerin Mescle gelmesinde yasaklamış. Bir taraftan öyle olacak. Camiye gireceksiniz. Hmm, pis kokular. Ne var ha kadınlar mı var? Hmm. Öyle diyeceksiniz. Yani bu da dindarlık olacak değil mi? Evet. Ama bu hadisi bu şeyde eee senedecinde belesey diyor. Yani Muhammed bin Emr'den kimse Ebi Selemed'in rivayet ettiği zaman Fihi مَقَلْ diyor. Ama e, mana açısından diyor ki, Peygamber Arslan başka bir hadisi. demiş, اَيُّمَا اِمْرَيَةٍ اَسْحَبَتْ بُخُرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْاِشْعَ demiş. Yani hang, herhangi bir kadın koku sürmüşse, yatsı gelmesin. <gülüyor> Anlamında bir hediyesi var. Ondan sonra başka bir hadis var. Mesela Peygamber Arslan sormuşlar, Menin الْحَاجِ demiş, اَشْشَعِسُ تَفِيلُهُ diye cevap vermiş yani atifil burada gayrı Yani koku sürmemiş Allah. Şimdi hacılarla ilgili olan adam bir hadis-i şerif var. Bu herkesi He. ilgilendiriyor. Şimdi ihrama girdiğiniz zaman ama ihrama girmeden önce koku sürünüyorsunuz. Sürün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süründüğü koku ihrama girdikten sonra da o şu saçından damlıyordu diye rivayetler var. Ama ihram sırasında e, şey yapılmaz. Yani saçı saçı sakalı dağınık ve vücudu kokan kişidir hacı yapan ki Hacı yapan kişi zaten o o özel bir durum. Hadi, ya, günde, be, o oğun şey o yapıyor. buna kıyaslanamaz. O, o farklı bir o kadın erkek ayrımı yok orada yani. Orada kadın erkek ayrımı yok. Şimdi başka bir hadis var. Yine yani İbn Ama mesela evet koku şey yapmaz ama hacıların boy yapmasını yasaklayan hiçbir hükümde yok. İstedikleri kadar boy yapabilirler. Hani koku sürünmek başka, vücudunun pis kokusuyla gitmiş olmak başka. Çünkü tefil vücudunun pis kokusu demektir. Şimdi bu la o ima mesaj Allah mesajid Allah, Allah'ın kadın kullarını mesajidlerden engellemeyin. Ya da la denla ee, nisa akımın şeklinde de var. Evet işlerinizi mesajidlerden. Onun sonundaki bu ilave mesela veliahalına ve la ve, -ve tefilatun. Ya da başka bir şekilde velaki şey ve buyuduğunla ha, hayrun lahunla. Başka rivayetler de var yani. Efendim evlerinde namaz kılmak daha hayırlıdır şeklinde. Lavuduğunla hayrun lahunla bu şey yapmış. Yani zayıf olduğunu, sahih olmadığını ilave yani, olduğunu söyleyenler çok var. Tabi yani hem e, evleri daha hayırlıdır sözü daha sonradan ilave edilmiş oluyor hem vücutları pis kokusuyla gelsinler kısmı da sahih değil yani sonra da inlame edilmiş olduğu anlaşılıyor. Mesela evet. bu hadisi İbn-i Mer'den Nafi'a, Salim, Mücahit rivayet etmiş. Üç yüz, her üçünün rivayetinde bu ve buyutuna, hayrullahu'na ifadesi yok. Tabi yani şeyin, e, o altın <gülüyor> şeyi silsile mi diyordu şeyler? Hı hı. Yani o sağlam rivayet zincirinde ne evler daha hayırlıdır diye bir ifade var ne e, şey e, pis kokularıyla gelsinler diye rivayet var. Zaten Kur'an sünnet bütünlüğü içerisinde aldığınız zaman bu ikisinin de olması mümkün değil. Bir şey var hocam bu rivayet bir e, Abdullah bin Ömer'den başka e, üç tane daha sahabi naklediyor. Hazreti Ayşe, Ebu Hureyre ve Zeyddin Halid. Bunların rivayetlerinde de bu ifade yok. En az önce Ebu Hureyre'den de o şey tefilat. E, e, şey, ya, buyuduğun ne yani, bu, halin lehünün ifadesi ha buyutuna, hayırın lafını, evlerde hayırlıdır ifadesi yok. yok yani, e, Allah bin Ömerden nakbedilen den de e, dört tanesinden birinde var. O da, onu da şey diyor. dört tanesinden birinde buyutuna, hayırın lafında olan ifade olan da e, Habib bin Abi Sabit diye bir ravi raviy var. Bu adamın da kesiru tedlis diye nam meşhurdur. Yani kar, böyle şey yapıyor. Karıştırıyor işlerini. Kar Karar ha? Karartma yapıyor yani şey e, tam tam Türkçe'ye nasıl deriz ki karartma herhalde en uygunu karartmadır yani en en en uygunu karartmadır yani delil karar evet Tabi şey yapıyor yani işi başka tarafa çeke, çekmek için bir takım oyunlar yapıyor yani hadisin Allah teala iman Allah mesajdallah bilimi en sağlam yani kitabı İslamsın de hemen hemen var başka de kitaplarında var ama bu sondaki ilaveler konusunda problem var. Tamam. Yani demek ki en sağlam olanı şu. Zaten ayet-kerimede bunu çok açık söylüyor. Allah'ın mescitlerini, Allah'ın adının anılmasından engelleyecekten daha zalim kimdir? Ki orada tabii ki kadın erkek ayrımı olmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi mescidine sürekli hanımlar gelmesine imkan vermiştir hep gelmişlerdir. Hiç kimseyi engellememiştir. Kendi eşleri de bunu yapmıştır. Ee, o zaman işte diyor ki işte sahih olan güvenilir rivayetlerin tamamında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin sözü var. O Diğerleri ilaveler ve onların sahih olmadığı işte delil karartması şeklinde ya da bir takım güvenilmez güvenilmez insanların ilavesi şeklinde olduğuna dair şeyler var. Yorumlar var. Evet. <gülüyor> bu kadar cemaat konusunda bu. Tamam. Şimdi o zaman cemaatle namaz konusunda e, şey yapalım. Mesela Şafii'ler ne diyor kadınların cemaate katılmaları konusunda? Evet. Yahya'yı dinliyoruz. Evet, Şafii mezhebinde e, ...kadınların cemaate katılmaları... ...yaşlı ve genç ayrımına göre değişiyor. Fakat genel kural, kural olarak... ...diyorlar ki kadınların... ...her halükarda evde... ...namazlarını kılmaları daha faziletli. Delil olarak da biraz önce zikredilen... ...ve e, ilave ifade taşıyan... ...hadisi delil getiriyorlar. Yani... ...Allah'ın kadın kullarını mescitlerden engellemeyin... ...ama evlerinde namaz kılmalar, yani evleri onlar için daha hayırlıdır. Bu sonradan eklenmiş olan ifadeyi bunlar e, sayı olarak kabul ediyorlar ve bu, bundan dolayı kadınların evde namazlarını kılmalarının daha faziletli olduğunu söylüyorlar. Daha sonra da diyorlar ki Peki cemaate gelirse ne olur? İşte burada yaşlı ve genç ayrımı var. Diyor ki, genç kızlar ve genç kadınlar ve bir de Yaşı ilerlemiş, ama hala bir albenesi olan, alımlı olan, yaşlı kadınların cemaate katılmaları mekruhtur. Niye? Çünkü, çok açık bir ifade var burada, fitneye sebebiyet verebilirler. Bundan korkulacağı için, genç kadınların, genç kızların ve yaşlı olmasına rağmen, bakımlı ve albenesi olan kadınların cemaate katılmaları mekruh. Demek defile yapacaklar herhalde. Evet. Evet. Şafi mezhebinde hüküm bu. Mekruh sadece yaşlı olursa ve hiçbir artık e, albenesi kalmadıysa o kadınlar gidebilirler. Onlar engellenmez mescidden. Ya, evet. bitiş bir şey. Hanefiler ne diyor? Evet. Evet. Hanefiler de şöyle diyorlar. Bu kadınların cemaate katılmaları mekruhtur. Delili biraz önceki ee, rivayet yani aynı. Ee, yalnız bu rivayeti Likavli Hi alle ve selam biutuhum ne hayrul diye veriyor. Hem hidaye hem ihtiyar yani doğrudan Resulullah çünkü böyle söylemiş diyerek bu ibarenin sadece işte müdreç olan bu kısmını söylüyor. Birinci Bak şimdi dediğim. hayırlıyı mekruha dönüştürüyor değil mi? Daha hayırlı mubah. arkası mubah olur ama mekruh diyor. Hı -hı. Evet. Bu birincisi, ikincisi de bu defa bu hadisi talil ediyor. Bu hadisteki illet, sebep biraz önce Yahya hocanın da söylediği şey fitne. Yalnız bir ayırım yapıyor gençler ve yaşlı bayanlar arasında. Yaşlı bayanlar sabah, akşam ve yatsı namazına gidebilirler. Öğle ve ikindi namazına yine gidemezler. Niçin öyle? Çünkü Kötü adamlar, kötü kişiler ee, sabah, akşam, yatsı vakitinde uyurlar. Ortalıkta görünmezler. Bu kadınları rahatsız etmezler. Bunlar daha çok öğlenli piyesler. O zaman akşamcılar yokmuş demek. <gülüyor> <gülüyor> akşamcılar yokmuş. Diyor, evet öyle diyor. Peki, tamam. Orada fakat günümüzde diye bir ibare yok mu? He he var var. Vardım, orada söyleyelim. Ee, günümüzde e, artık hiçbiri e, hiçbir vakitte şey yapamazlar, yani. çıkamazlar diyor. Sonraki illerin görüşü böyledir diyor. Artık o sabah, akşam yatsıda da gidemezler. Dür. Sadece cami mi yoksa sokaklara çıksa da? Yok burada sadece hudur Cemaat ifadesi Tabii yoksa çarşı pazara gitmeden de bir şey yok. Değil mi? Evet. Yani şimdi seyri görüyorsunuz. Peki Hanbeliler ne diyor? Şey bir dakika konuşmam ben. Bilinince sevinden normal değil mi bak? Yani e, kadınların şey gitmesi, camide namaz kılması. Çünkü diyorlar Hazreti Ayşe e, daha doğrusu Peygamber Efendimizle kadınlar namaz kılarlardı. Hazreti Ayşe'den de bu konuda rivayet var. Kâni Kan nisâ yu diye şeklinde devam ediliyor. Resulullah zamanında kadınlar 5 vakit eder. namaz kılıyorlar. Ama böyle dedikten sonra e, hemen ha ben işte e, hanımlardan işte al e, albenisi olanların diyelim. Eee gitmesinin mekruh olduğu ifadeleri var. Ona benzer. O da falan. o da mekruh yani peki. Evet, yani ama normalde mübah deyip böyle bir şey gidiyorlar. Bunu delil olarak da e, Ebu Davud'da nakledilen e, o hadisin o ilgili bölümü. Latemnehu inne Allah mesacidalah veliahuccetü filat veya eee şimdi evet, bu hadis de hayrun hadisleri hayrun getiriyor. Allah'ın kad kadın kullarını mescitlerden engellemeyin ama vücutlarının pis kokusuyla gelsinler. Ve buyutunle hayrunle hükle. O zaman de. kadınlara gelmeyin demekten çok daha ağır bir ifadedir. Evet. Ya yani normalde mübah ama e, bazı hanımlara mekruh diye anlaşılıyor. Yani şimdi bazı hocalar var bir konuşuyor, bakıyorsun ki ağzından bal atıyor ama dedikten sonra her şey bitiyor. Evet şimdi malikiler ne diyor? Malikiler de hocam malik kendisi söylüyor. Latumne unisseo alchurce ile masajit hanımlar camiye gitmesine engellenemez. Farz namazlara çıkabileceği gibi yağmur duası var, bayram namazlarında gidebilir diyor. Hattem Malik'in kendisi diyor, تَعْتَيْكِفُ maratu fi مَسْجِدِ الْجَمَاةِ İtikap yaparken bile cemaat, gelen camide yapması gerekir. وَلَا يُعْجِبُهُ رَاوِي Söylüyor. İmam Ali'nin e, hanımlarının evinde itikap yapması hoşuna gitmez diyor. Evinde itikap yaparken de evinde değil, camide itikap yapması gerekir. E bunların delili işte biraz önce okunan ilavesiz hadisler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve döneminde de e, hanımlarla e, erkeklerin e, bir arada itikapta bulunduğu ile ilişkin rivayetlerin delil getirirler. Hiç bu şeylerden e, mezheplerden ayeti delil getiren var mı? Ayet bulamadım. i̇bn Abdu'l-Ber'nin kitabını şey yaptım daha çok. Hmm. Demek ki o zaman ayet yokmuş daha sonra ortaya çıkmış. Olabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bakalım Şia ne demiş? Şia'nın tavrı ne? Şialerde öyle bir problem yok. Mekruh değil, mübahata hatta mendubtur diyorlar. Cuma namazını da şey yapıyorlar, ayrım olmuyor Cuma namazı da diyorlar. Başka yönden de bu bu yutahonda hayrullahın varasını da şey yapıyorlar. Diyorlar bazı bazı fuqaha şöyle dediler ama delili ne diyorlar ki bir gün Peygamberimiz mescitte cam camide namaz kılarken 3 ve 4 rekette hızlı yaptı okudu, namaz bittiğinden sonra neden böyle yaptınız dese duymadınız mı orada bebek ağlıyordu diye cevap veriyor ondan yola düşerek diyorlar ki bebeğin olsa git evindeksi daha iyi yani hem bizim şey ağlı hem de çocuk aziyat oluyor o, o, o, öyle bir yorum veriyorlar başka yönden yok diyorlar evet, peki onlar ayet delil alıyorlar mı? Ya sadece cum en, cumada o da namaz cemaat olduğu için öyle yollayacak. Yok ayeti delil alıyorlar mı? Yani aldıkları ayet delilli var mı bunlar? Aynen yok, ayet yok böyle. Ayet <gülüyor> yok. Yani. Evet yani demek ki olsa dükkan senin hiç ayet yok diyorlar yani. Ayet kalmadığı için hadisleri delil almış ama yine iyi. Bak şia kadınları teşvik ediyorlarmış camine gelmeye namaz kılmak için. Evet e, öyle bir rivayet de var yani bir çocuk ağladığı için Rasulullah'ın namazı şey diyor ben namaza başlarken uzun kılma'yı düşünüyorum ama çocukkanın alamazını duyduğum zaman kısa kesiyorum diyor rivayeti. Tamam yani işte küçük, küçük çocuğu olan e, işte emzirme durumunda olan çocuk, çocuğu olan hanımların gelmemesi daha iyidir falan şeklinde bir yorum yapmışlar. O akla gelebilecek bir şey. Fakat şey olarak onlar da engellenemez. Yani cami, o camiye gelmek istiyorsa gelir. Bir de burada şu aklıma geldi biz bunu hiç yapmayız mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hacında şeyden çıktılar Medineden, Medineden çıktıktan sonra orada bir şey vardır. Abari Ali derler, yani ihrama girilen bir yer vardır. Sülhuley de derler, Abari Ali de derler. İhrama girilen yer var. Oraya geldiklerinde zaman geldiklerinde Ebu Bekir radıyallahu an eşi orada doğum yaptı ve oğlu Muhammed dünyaya geldi daha yeni doğmuş, doğum yapmış olan hanım gitti haccını, umresini yaptı, geriye döndü, geldi. Şimdi burada, yani bizde böyle bir hanımı götürmezler. Bak bu hanım yeni doğum yapmış. Bu hanım mescid arama gitti elbette değil mi? Daha yeni, yeni doğum yapmış yani. E, oradan 8-10 gün ancak Mekke'ye gidilir. 10 günlük bir çocuğu var işte Mekke'ye gittiği zaman. Orada bütün vazifelerini yaptı ve geri döndü. Dolayısıyla yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şey yani اَضْرَ مِمْ مِنْ مَنْ عَمَسَاجِ لَللّٰهِ en يُذْكَرَ ف۪ي Allah'ın mescitlerinin, mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını yasaklayandan daha zalim kimdir? ayeti varken Rasulullah'ın o hanıma karşı çıkması Akıl ve izankarı değildir yani olacak şey değildir. Ee, Rasulullah hadislerini de gördünüz Allah'ın kızlarını şey Allah'ın e, kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin hadis şerifi ki bu ayet kelimedeki hükmü hükümdür. Ama şimdi tutuyor mezhepler, o, e, ayeti bırakıyorlar, hadisin sahih olan da bırakıyorlar sonradan ilave edilmiş olanı e, esas alıyor. Ondan o, onun üzerine de kendileri de birtakım ilavelerde bulunuyor. Mesela gelirlerse efendim vücutların kiriyle gelsinler kısmını almıyorlar. Çünkü öyle de desen gelir. Gelmemesi lazım. Gelmemesi. Lazım. O kısma o kısmı onun için hiçbir hükme şey esas almıyor. Ondan sonra peki evleri daha hayırlıdır. Sözüne dayanarak ki o da ilave, sonradan ilave edilmiş bir söz, e daha hayırlı ise, daha hayırlının zıttı nedir? O da hayırlıdır. Peki hayırlı olana nasıl mekruh diyorsun? Ondan sonra da kadınlar arasında ayırım yapıyorsun, diyorsun ki yaşlı ise gelsin, değilse gelmesin. Yani şeyler, bu şunu aklıma getirdi de, bizim hocalardan bir tanesi işte, Diyanet Başkanlığı'nın şeyi var biliyorsunuz, Hasik Eğitim Merkezi var. Eğitim Merkezi'nde Dersler Arapça okunur, hali öyle mi bilmiyorum. Türkçe değil, dili Arapça, ders dili Arapça. Ta 70'li yıllardaydı, o ders veren hocalardan birisine de dedim ki, İstanbul değil Ya hocam niye dersleri Arapça anlatıyorsunuz? Talebeler anlıyor mu dersleri? E öğrensinler dedi. E peki öğrensinler ama bir kere bunlar bir ders anlayacaklar. Bir de size, size soru soracaklar. Size soruyu soramazlar dedim yani bu bir şey öğrenemezler. Hadi bir size sadece Arap dilini öğretiyoruz derseniz anlarım ama siz orada Arap dilini öğretiyoruz demiyorsunuz. Diyorsunuz ki fıkıh öğretiyorum, tefsir öğretiyorum, kelam öğretiyorum diyorsun. E bu talebeler size soru soramazlar dedim. Talebenin her şeyi sormaması lazım dedi. Ha, e o zaman öyleyse çok güzel bir metot devam edin dedi. Yani sizin niyetiniz talebe yetiştirmek değil. Dostlar alışverişte görürsün. Buna çok kötü şeyler. Mesela ben yani ilim dilinin yabancı olmasını asla kabul edemem yani. Şimdi Türkiye'de tutuyor İngilizce bilmem ne. Ne? İngilizce ilahiyat. Ne anlar kardeşim ne demek İngilizce ilahiyat? Allah'ını seversin. Dili öğreneceksen git nerede öğreniyorsan öğren. Bu ne mantıktır? Ana sonra yok efendim İngilizce iktisat. Bırakın Allah'ın sevesin ya. Şu, şu meseleyi bir öğren, ondan sonra şey yapalım. Şimdi dolayısıyla aynı mantık, kadınlar her şeyi bilmemesi lazım. Niye şimdi geleceksiniz evde, tabi ne diyor Allah'ın adı zikir zikredilecek, yani Kur'an okunması lazım mescitte insanlar Kur'an öğrenmesi lazım mescidde. E, gelip öğrendiği zaman kadın orada haklarını öğrenecek, evde kocasına karşı çıkacak. E, kocası da kendisine kayıtsız şartsız itaat eden bir eş arıyor. Fitne bu tabi. O tabi tabi esas fitne Yalnızca bu. Içeride. Fitne içeride olacak. O yolda doğum yapan kadın dediniz de. Şimdi bayram namazlarına tüm kadınlar hatta ya, yaşlıları kadınlar, bile gelmes gelsin alındı kadınlar zikir tespih ve tek bir katılısın namazda uzaktursun demiş. Bu bayram namaza katılan yerli mescidin farkı ne o zaman? Ne mescid, mescid işte Allah secde eden yer işte. <gülüyor> Buraya çağırıyor, buraya sokuyor. Yani Arasulullah'tan öyle bir şey yok ki. Yani görüyor musunuz? Yani en basit bir şeyde bile ibadetlerin bile ne hale geldiğini ve Allahü Teala'nın bakın, e, yani biz biz şu anda bu sıkıntı da ol, olmamızın şey işte bak şu ayete bakın Allah'ın e, mescitlerinden hemen o zaman hemen aziz mezclerinde Allah'ın engelleyenden daha zalim kimdir? Onların harap olması için gayret gösteriyor. Yani şimdi siz düşünün. Hanım mescide geldiği zaman ne yapacak? İşte o küçük çocuğunu da getirecek, diğer çocukları da getirecek. Bütün çocuklar gelecek. Ya çocuk efendim gürültü yapıyor, yapsın. Yani gürültü yapmak sadece senin hakkın mı? Oynasın, zıplasın ne yaparsa yapsın. Ama bütün aile Gelecek. Mesela ben bir kere Mekke'de bir e, Ramazan bayramı namazına tesadüf etmiştim. Gittim ki inanılmaz bir kalabalık var. Ve kadın, erkek, çocuklar en küçüğünden en büyüğüne kadar tümüyle oraya gelmişler. O manzarayı görmek zaten bayram için yetiyor. Bu bayramın zevki orada yaşanıyor. Peki bunların bir de camiye geldiklerini düşünürseniz çok muhteşem bir şey olur ve o camilerinde birer Kur'an öğrenme merkezi haline geldiğini düşünün ama maalesef yani şimdi arkadaşlarımız söylüyorlar hocalar bizi gördüm mü diyorlar Mustafa Bey diyor ki böyle yapıyor hocalar diyor biz gördükleri zaman şimdi kaşınmaya başlıyorlar valla <gülüyor> şimdi, şimdi hangi ayet okuyacak bana diye. Şimdi dolayısıyla herkes gelsin Allah'ın kitabını öğrensinler çünkü mescidler öyle bir yerler, e öyle yerler ki kimse izin almadan girebiliyor. Dün Süleymaniye camisinde çok şey yani na namaza öğrenciler getirmiş öğretmenleri, ilkokul öğrencileri içeri sokmadılar çocuklar. Tabii şey ama öğretmeni hata yaptı. Ben şöyle şey yapar. Oradaki bekçiye soruyor getirebilirim. da getiremezsiniz. Amazon sonra dedi. O ben farkına varıncaya kadar adam da gitti geriye. Yoksa getir diyecektim. Gitti. Ya bu ne demek ya? Camiye girmek için izin mi alınır? O bekçiye bekçinin görevi milleti camiye sokmamak mı? Sonra şeyin e, e, turistlerin camiye sokulmaması ne demek? Şu saatte girilmez. Adam, Allah Allah ya girsin kardeşim, belki o anda adamın Gersin. hidayeti vesile olacaksın. Ne demek yani Allah'ın mescidini Allah'ın kullarından kim engelleyebilir? İşte bugün ne hale geldiğimizi görüyorsunuz, evet. Şimdi ikinci bölüm neydi? İkinci bölüm ee, saflar konusunda. Evet, hepimiz safız zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Saf kadınları da saf erkekleri ayıracağız. Evet. Namazda namazdaki saflar. Kadınların safları. Ha kadınların safları tamam. Erkeklerin saflarını geçsen geçsen o onu da bu vesileyle okuyacaksın. Anna bihurrederallahu anhu kad kadrasullah aleyhise hayru sufun rijal evveluha ve sharruha akhiruha ve hayru sufun nisa akhiruha ve sharruha evveluha. Ebu Rida'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki erkeklerin en hayırlı safı en önde olandır, kadınların en hayırlı safı en en arkada olandır. Bu arada şunu da bilin ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kadınlar ve erkekler arasında hiçbir perde, engel hiçbir şey yoktu yani. Kadınlar arka tarafta ve erkekler de ön tarafta duruyordu. Evet. Sayın. Müslim de var. Müslüm de geçiyor Sahi. evet. Sahi. Hı? Şer.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 onun arkasında da Ümmü Süleym. Yani önde Resulullah duruyor, arkasında iki tane çocuk. Onun arkasında da Ümmü Süleym. Bu safları anlatmak için namazını kıldı diyor evet. Veruyan aleyhissalatu vesselam قال: "Hayr us-bu'r rijal el-muqaddamu şerruhel muahhar ve hayr us-bu'r nisa'l ve muqaddem." Ya nisa. rijalu Evet, bir şey devamı da vardı onunla. وَلَا تَرَيِّنَّ اَوْرَاتِ الرِّجَالِ مَنْ دَيْخِ الْخُزُرِ Evet, وَلَا تَرَيِّنَّ Evet, şimdi, e, gene az önceki hadisinde değişik kelimelerle ifadesi, diyor ki, e, erkeklerin saflarının en hayırlısı, en önde olanı, kadınlarınkinde en e, arkada olanı, bu şerlisi dedi değil mi? <gülüyor> en şerlisi, en arkada olanı, yok, ha, evet şerlisi dedi, az önce hayırlısıydı, bu şerlisi dedi galiba. <gülüyor> ha ha, şerl. ha, şey, hayır ve ikisi de geçti. Evet. Ee, kadınlar, erkeklerin en hayırlı safları en önde olandı, en şerlisi en arkada olan, kadınların da en şerli safı önde olan, en hayırlı safı da arkada olandır. Ondan sonra da demiş ki, ey kadınlar yani o arkada namaz kılıp birinci safta olan kadınlar için erkekler rükiye vardığı zaman gözleriniz seslidir. Seslidir. secdeye vardıkları zaman gözlerinize sahip çıkın diyor. Onların vücutlarının darlığından dolayı avretleri gözükebilir. Çünkü o zaman zengin değiller şey var elbiseler yeterli değil. Evet. Tabi arada perde olmadığında açıkça gösteriyor. Bu. O i̇şte şey. o şerli denmesinde sebebin ortaya koymuş oluyor. Yani orada hemen önlerinde erkekler Şimdi burada erkekler için fitne olmuyor, o zaman kadınlar için fitne oluyor. Yani onların arkasında kadınlar, aman onların edep yerlerini falan ona bakmayın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ama gelmeyin demiyor camiye. Camiye gelmeyin demiyor. Bu çok önemli. Camiye gelmeyin demiyor, bakmayın. Benim esas yaptığım şu yani. Şimdi birilerinin ön safta durması mecbur yani, kadınlar arkada duracak ama Birileri mecbur önünde duracak. Yani niye şerli olsun? İlla yani önde birilerinin yani ters bir görüntüsüyle karşılaşacak diye bu kadın ne suç oluyor? Veya erkekler arkada kaldılar diye ne kabahatler olur? Niye şerli? Erken çıksın ki niye geç kalmış kardeş? Yani hep <gülüyor> acaba bir niyet mi şey yapılıyor burada? Yani burada Şu niyetli olursa Hı. şerli olabilir falan denilebilir belki. Ya bu gerçekten sen dediğin şeyler doğru yani bunlar. Yani erke ön önceden gittiyse, ben şöyle arka safı oturuyorum dedi mesela birisi, geçti en arka <gülüyor> tarafta Ondan sonra gelen de onun arkasına oturur, artık duvar itecekler geriye yani, doğru. Yani öne geçmemek için şerli Öne geçmemek için, tabi bu olacak şey değil yani. Belki, ıı, erkeklerin öyle bir şansı yok, daha da ileri <gülüyor> şey yapamıyor yani, tabi belki şu manada olabilir, <gülüyor> ama dikkatli olun anlamında olabilir. Başka değil. O hadisin ikinci bölümü anlamında olabilir. <gülüyor> Ama yani şimdi hayırlı şerli meselesi de, de yasaklamaması çok önemli yani. Yani bu dikkat edin demek, demektir. Başka bir hadisi var. alimu عَلَيْمُوا مَا فِي السَّقْفِ الْأَوَّلِى la الثَّوَابْ لَا اَتَوْهُمَا وَالَوْحَبُوَنْ diye bir hadis var. Yani eğer birinci safta namaz kılmanın sevap olacağını bilseler diye habven ne demek? Emek diyerek, diyerek gel gel gelirlerdi Şimdi Kadınların, kadınlar e, arasında cemaat olması. Yok, onda mezhepler yani şimdi mezheplerin, mezheplerin evet. görüşleri, farklı bir görüşü var mı konuda mezheplerin? Şu belki hani e, Hanefilerde bir fark olacak ya, onu e, fark olmayan tarafını bir söyleyelim. Farklı tarafını Hanefilerden dinleyelim. Hani Şafii mezhebinde Evet, sünnet olan erkeklerin önde, kadınların arkada olması. Ama diyor, buna dikkat edilmezse, diyelim ki kadın gitti, erkeklerin arasında namaz kıldı. Veya erkeklerin önünde namaz kıldı, erkeklerin namazı bozulmaz. Kadının namazı olur, ikisinin namazı olur. Tamam. Bozulmuyor. Tamam. İşte sünnete aykırı davranacağı için, yani bir Namazın bozulmayacağını söylemişler şafirler en azından. Bakın şimdi şimdi bir de bakın bu şafiiler kadının derisinin erkeğin derisine dokunması halinde erkeğin abdestinin bozulacağını söyleyen kişilerdir. Gerçi ikisinin de abdesti bozuluyor ya. Evet. Hamili mes'ubinde de hocam eğer erkeklerle aynı hafta bulunursa kadın e, namazı bozulmaz. İster namaz kılıyor olsun, ister kılıyor olmasın kadının durumu. Yok. Çünkü diyorlar bu konuda Hazreti Ayşe'den e, bir rivayet vardır. Hazreti Ayşe uyuyordu ve Peygamberimize namaz kılıyordu. E, ancak diyorlar bu nehyedilen bir durumdur. Fakat bu, bu şekilde de durmasının nehidilmesi e, bu namazın bozulacağı anlamına gelmez diyorlar. Evet. Peki, Maliki en sonuna hanefi bırakalım burada. Maliki mezhebinde de hocam... Son söz hanefi söylesin. E, yunda bu diyor. E, yani Mustafaftır e, erkeklerin sonra çocukların sonra en sonunda kadınların sap alması. Yani teşvik edilir manasına e, geliyor. Sap az önceki şer kelimesi yok. Peygamber e, Sallallahu aleyhi islamda öyle rivayet edilmiş. Karina nebi Sallallahu aleyhi islam yasif ricale sünnet gibi bir şekilde. Resulullah önce erkekleri, sonra çocukları sırala, sıra saflara koyardı. Ha. Erkek çocuklarını yani. Fakat bunun aksi olursa e, kimsenin namazı bozulmaz durabilir. Yani kadın ön safta, erkek arka safta olsa namaz durabilir. bozulmaz. Bozulmaz. <gülüyor> Mesela şeyde mescide haramda bu oluyor, mecburen oluyor. Evet. Yani mekruh bile değil. Evet. Kimsenin namazı bozulmaz diyor. Yani bu şey bu tür konular da Efendim hep Maliki mezhebi dikkatimi çekiyor. Çünkü Maliki mezhebi Medine'nin uygulamasını nakletmesi bakımından son derece önemli. Bak o şer kelimesini kullanmadı fark ettin mi sen? Yunda mı diyor? Yani şer kelimesini kullanmadı. Az yani önce senin itiraz ettiğin şer kelimesini kullanmadı. Müdevende ee, muvattalı olan hadisleri İmam Malik delil almıyor, kendisi rivayet etmesine rağmen e, birtakım hadislerini müdevende e delil olarak kullanmıyor. Yani de orada olması başka, orada delil da. alması başka. Evet şimdi şey, şia ne yapıyor kadınlarla erkekler arasındaki sıralamada? Şiiler daha uygun erkekler önünde dursun diyor. Ama namaz bozulmaz. Yani, yani kadın, kadınlar önünde olursa namaz bozulmaz. Sadece diyorlar, haddağal fasile. Bunlar arasında fasile yani mesafası bir veceb. Veceb bu. Bir arşın Ondan az olmaz, olmamaz şartı var. Bu arşin bu? yani. Siyam derler, siyam, siyam. siyam. Yani en azından bu kadar. Ney olsun, o kadar ama. oluyor? Erkek erkek ve kadın Erkekler ve kadınlar. Dokunmaması için birbirlerine. Evet. Arada bir siyam kadar boşluk olsun. Peki olmazsa ne olur? Kadın önde olursa kadın saflar arasında olursa ne olur? Bozulur demeyiz. Yani muhtelat namazı sayılmaz. Uygun evet. böyle böyle yapın diye Neden? şey yapıyorlar, sonuyorlar. Yani mendup oluyor ama evet. arada olursa namaz evet. bozulmaz, bozulmaz diyor. Sizinkiler de mezhep mi kardeşim? Şimdi Hanefi mezhebini bir dinleyin de görürsünüz. Bunlar bir tekum uydurma <gülüyor> lafı var. <gülüyor> Hepsini unutun bunların. Şimdi Hanefi mezhebine göre <gülüyor> bir kadınla bir erkek yan yana namaz kılarsa erkeğin namazı bozulur. Ama tabi bir şart var orada. Aynı imama uymaları lazım. Evet. Tam, lazım. Tam, tam. Cemaatle namaz kıldıklar. Cemaatle olacak. Yani iki ayrı imamı uyarlarsa bir şey olmaz. Aynı uyumalar ya da ikisi ayrı ayrı kendi başına namaz kılıyorsa gene bozulmaz. İşte beraberce kılınan namazda yan yana kılınır, kılındığında yanındaki erkeğin ki bozulur. Şimdi burada bir şey diyorlar, Hanefiler diyor ki aslında <gülüyor> böylesi bir durumda kadının namazı bozulmuyorsa erkeğin namazının da bozulmaması gerekir. Kıyasen böyle yani kıyasen e, ...kural gereği esasında kadınınki bozulmuyorsa ki de bozulmaz, peki için erkeğinki bozulur diyoruz? Diyor ki, erkeğin bozulmasının özel bir sebebi var, erkeğin namazının bozulmasının, e, işte buna istihsan diyorlar. Bu istisanın gerekçesi olarak da e, biraz önceki rivayet, e, ahhiruhunne e, ifadesi, yani erkeklere burada bir emir vermiş Allah, onları e, arkada arkaya çekin, arkada dursun e, bu emri yerine getirmedikleri için, bu emre e, karşı geldikleri için ceza olarak e, erkeğin namazı bozulur erkek yapması gereken bir şeyi yapmadı e, için diyoruz. Şimdi burada bir sorgulama yapalım evet, e, en mezhep bizim mezhep diyeceksin ama <gülüyor> şimdi gerçekten bunlar çok üzücü şeyler ama ne yapalım haberler, hepimizin haberi olması gerekiyor Erkekler kendilerine verilen emir yerine getirmediler diyor. Neymiş? اَخِّرُوا هُنَّ مَنْ حَيْتُ اَخَّرَهُنَّ diye bir hadis varmış. Allah onları geri bıraktı. Kadınları siz de geride bırakın. Peki bu emir kime veriliyor erkeklere? Kardeşim اَخِّرُوا <gülüyor> Yani eğer bir emirse geç <gülüyor> هُنَّ ama kadın erkeğe eşit verilir bir kere bir. Bu emir nerede? Kadınları geriye bırakın diye hangi emir var? O emri yerine getirmediğin için namazın bozulacağını nereden çıkarıyorsun? Kaldı ki böyle bir hadis yok. Rasulullah böyle bir şey söylememiş. Kur'an-ı Kerim'de de yok. Bu İbn Mesud'un sözü. Yani böyle saçma sapan bir şeyle namazla alakası olmayan, Orada ne diyorlar diyorlar ki işte Allah mirasta kadınları geri bırakmıştır. E miras sen mirasın mı paylaştırıyorsun yani burada? Nereden çıkarıyorsun bunu? Ve ve ibadet bunlar diyorlar ki ibadet konularında işteat olmaz. Resulullah'tan nasıl duyurmuştu öyle. Hani nereden duydun? Nereden duydun? Şimdi ayrıntılarını dinleyelim. Bakın neler ortaya çıkıyor. o ay o başka daha iyisi ayrı ama namazı bozulur ifadesi onun üzerine duruyoruz. Daha iyisi herkes onu söyledi. Bahmesepten tamam da dedi ki tamam o, kadın. o zaten çok tabii bir şeydir. Yani insanların kadının da daha huzurlu ibadet yapması her kendi daha huzurlu ibadet olması açısından çünkü Cenabı Hakk'ı zikirle meşgulken seni meşgul edecek başka bir şey olmamalı. O güzel bir şey. Evet. İşte e, bunun bir takım e, bazı e, detaylarından bahsediliyor. Yani bu saf düzeniyle ilgili şöyle olursa şöyle olur gibi. Mesela <gülüyor> erkeğin önünde ise kadın erkeğin ki bozulur. Yanında ise yine erkeğin ki bozulur. Kadın safta kadının sağında solunda e, erkek var. E, bununki bozulur erkeğin. Bununki bozulur. ve Kadının arkasında da eğer e, bir erkek varsa bununki de bozulur. Çünkü bunların e, üçü de e, emre itaatsizlik yapmışlar. Yani bu bunu geriye çekmedi. Bu da bunu geriye çekmedi. E, dolayısıyla bunlarınki olmaz. Sadece ortadaki kadının Ka Kadın namazı... namazına bir şey olmuyor. Hı. Bu numaradası ne bilsin? Bu Yok, yok Ondan, ona, ona şey yok. bir yok. Yok, burada şey yok. Sadece üç kişinin namazı bozulur. Burada bir burada. şey yok. Bak şimdi sen tabi Bak şimdi mesela, dur değiştirelim bu erkek olsun böyle bu başörtülü olsun <gülüyor> şimdi bu kadın bu burada bunların arasında namaz kılıyor mu? Niye bunu burada, burada namaz kılmasına engel olmadınız? Sen ki de yok, sen de yok, sen de yok, hadi yürü! Şimdi bunlar tek başlarına namaz kılıyor olsalar yani biraz karikatürize edeyim Kadın burada, erkek burada namaz kılıyor, karşısında da bir kadın st striptiz yapısı edersiniz Namazı bozulmaz. Hanefi <gülüyor> meseline göre. Namaz kılarsa bozuluyor. Namaz Ama burada kadın arıyla, edebiyle namazını kılıyor. Yok efendim niye bunu geri atmadın? diye bunun da namazı bozuyor, bunun da bozuyor, bunun da bozuyor. Delil uydurma bir şey. Resulullah böyle demiştir diyorlar, Rasul öyle bir şey söylediği yok. Evet. Rasullah namazı bozulur dedi demiştir demiyorlar. Allah onları geriye bıraktığız gibi siz de onları geriye bırakın. Ya Rasul'dan böyle bir sözü yok. Sonra böyle bir sözü olsa bile bu sözün olduğunu kabul et. Bu sözün namaza ne alakası var? Bozulacağı Namazın bozulması ile ne alakası var? Evet. E, mantık bu. Ee, bir safın tamamında kadınlar olsa ve e, kapatmış olsalar safı o şekilde. Bu defa arkasındaki bütün erkeklerin namazı bozulmuş. Olur. Mesela şeyde Mescidin de, şey Mescid-i mescid Haram'da kabe, Kabe'de tavaf edilirken ezan okunuyor. Hanımların dışarı çıkması imkansız. Yani fiilen mümkün değil. E orada olduğu zaman Hanefilere göre diyecekler ki siz namaz kılmayın. Onlar namaz kılmazsa arkadaki erkeklerin namazı tamam. Namaz kılmasalar da orada türkülü, şarkılı, danslı bir gösteri yapsalar namaza bir şey olmaz. Ama onlar da orada namaz kılacak olurlarsa orada üç, üç tane kadın kılıyorsa namazı yan yana bu üç kadının sağında sonunda ve arkasındaki e, üçer üç kişinin bütün en son safa kadar bütün üçer kişinin namazı bozulur. Mesela diyelim ki e, işte domino etkisi domino etkisi yapıyormuştu. <gülüyor> Şimdi yani bak bir dini konuda hakikaten iş ne hale gelmiş görüyor musunuz? fark etmez. onu çıkaracaklar. Şimdi buradan diyor ki bazen kilometrelerce uzuyor şeyde mescidine bebi de şey haramda şey. Farz edin ki arkasında 100 saf var. Hiçbirinin haberi yok öndeki. Hiç önde ne var ne yok haberi yok ama namazı olmaz. Namazı bozulur diyor. Uyku görüntülüğünü geçmiyor, ne uyuç geçiyor. Bir olduğunda geçmiyor, çorusa geçiyor. Onun niyesi yok canım bu birin de niyesi yok ki. Sistem böyle kurulmuş. Sistem böyle işine gelirse. Ben dedim. Ya. Ben dedim oldu. Yani bakın al ibadet konusu ya bu. Yani bari ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu ne yani? Evet. Hayır Şafii, Maliki, Hanbeli, yani Hanefi'nin dışında bak işte Şia da aynı. Ediyoruz, da şey Kardeşim ben Hanefi'yim diye bir şey olamaz. Biz hepimiz Müslümanız. Nedir? Bu mezhepleri şöyle düşüneceksiniz. Benim suya ihtiyacım var. Şimdi burada Hisar Markaz suyu içiyorum. Ben şimdi Hisar Markaz suyu şu anda içtim diye bunun abonesi mi oldum? Yarın bir başka markayı içerim. Mezhep budur yani. Bugün gittim şu dükkandan mal aldım. Sürekli o dükkandan mal alışveriş yapacağım. İkincisi de bu arada. Yok ben biz aslında falanca dükkanın müşterisiyiz ama niyet ettik bundan sonra falanca geldim. Yani bu ne demek niyet? Ya efendim, yok şey Şafii'yi taklit etmeye niyet edecekmiş. Böyle, böyle bir saçmalık olmaz. Bu nereden çıkmış? bir zamanlar tartışırıyordu, telfik caiz midir, değil mi? Böyle bir soru olur mu bir İslam ülkesinde? Yani bir Müslümanın başka mezhebi taklidi caiz. Ne, de, ne demek başka mezhep? Doğruysa doğru görüşe zaman taklit ederiz. Yanlışsa yanlış hiçbir zaman taklit edilmez. Şimdi bu insanlar yanlış fetva vermişler diye yani şimdi abone mi oldu diğer Müslümanlar bunlara? Bu ne mantıktır? Do doğru doğru, Doğru da, olmak da taklit değildir yani. ki, doğruya uymaktır o kadar. <gülüyor> taklit ne demek ya? Biz kayıtsız şartsız sadece Allah'ın emrine uyarız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rasul olması gereği Cenab-ı Hakk'ın bir ayetini bize tebliğ etmişse onu da asla düşünmeden ama bir yorum yapmışsa onu sorgulama hakkımız var. Evet. Tamam mı? Belki şimdi geçelim üçüncü mü? He? <gülüyor> şimdi e, il ilahiyat fakülteleri şey, Kız talebeyle doldu. Şimdi biraz sonra imamlık isterlerse <gülüyor> Şimdi <gülüyor> önce Kendi aralarında bir cemaat yapımı yapacaklar hani Ha Önce kendi aralarında bir imamlık yapsınlar da sonra bakarız. Kendi aralarında cemaat yapılmasının meşru olduğuna dair bazı hadisler var. Bazı eserlerde var sahabe hanımların yaptığı konusunda. Hepsini okuyacağım. Birincisi, Ummu Varaka hadisi meşhur. Ene Resulullah Aleyhisselam kana yezuruha fi beytiha ve cealle laha muazzinen yuazzinu ve amaraha en taumma ehle Daria der. Bu da Ebu Davud Ahmed eee Hakim Bey. Hakim ve Yahyâ ibn Huzeyme'lerde geçiyor. Evet şimdi dakika, bu Ümmü ile bizim yaz var değil mi burada? Bir fetvamız olacak. Şimdi <gülüyor> Ümmü Vareka adında bir kadın sahibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir bir erkeği mezun olarak tayin etmiş. Orada neydi kime? Ehlidarın. Ah, kendi bulunduğu darın dar kelimesinin tabi anlamı çok farklıdır. Mesela daire kavmin mu'minin vardır. Yani hem hem büyük bir yerleşim bölgesi anlamına gelir dar. Hem ev manasına da gelir. Yani Ama türkçede diğer anlamın değil mi? Diğer çoğu diğer evet. Türkçe'de diğer kelimesi Değil de yani. kullanılır ama yani, evet. hangi diyardansın derler aslında hangi dardansın yerine hangi diyardansın Hı. denir Türkçe'de. Ee, yani çok e, bir ev anlamına da gelir, köy anlamına da gelir, şehir anlamına da gelir. Kendi darının ehline o kendi darında bulunanlara imamlık yapmasına e, izin verdiği ve bir de müezzin tayin etti diye hadis-i şerif var. Evet. Bu bu hadis değil mi? Evet. Neredeydi bu hadis? Ebu Davud'ta. Hı. Müsned-i Ahmed'de, Beyhaki'de, var. Hı hı. Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde ve Beyhaki'de. Evet. Evet. Başka? Başka. Şimdi ama bunun hani delil getirilişi yeri çok önemli ama değil mi? Yani bunu neye delil getirdiler bu hadisi? Kadının kadına kadın, kadın, imam-ı Khabar-ı Celle'nin meşru olduğundan şey yapıyor. İkincisi eser var. ''İnne Âişete kâhnet tu'azzinu ve tuqimu ve ta'ummun nisa ve taqumu ve diye bir şey var, eser var. Ayşe Valdemiz de ne yapardı dedin? Kanet tok, mezinin mi tokuyor? Ezan oku, okuyor, e, insanları şeye çağırıyor, namaza çağırıyor, ikamet getiriyor ve imamlık yapıyor. Evet yani burada şimdi belki bizim Türkiye'de bulunanlar için önemli husus şudur. Yani imam bizde bir imam ve bir müezzin olması gerekir. Yani ikameti bir başkasının alması icap eder. Halbuki mesela Araplarda bakarsınız ki. İmamlığa geçerken adam bir taraftan da ikamette bulunur. Evet. Yani o imamın aynı zamanda ikamette bulunmasına mani herhangi bir husus yok. Selamdan sonra müezzin yapacağı bir şey yok yok. Selam verdiğiniz zaman zaten mezin demek ezan okuyan. Yani insanlara duyuran anlamına geliyor, duyuran. Şimdi bir dışarıda ezan okunduğu zaman dışarıdaki insanlara deniyor ki bak namaz kılacağız gelin camiye giriyorsunuz işte camide tahiyyat-i şudur budur o ikinci ezan ol, olur o bizim ikame dediğimiz İmam namaza başlıyor haberiniz olsun bir tarafta uy uyuklayan varsa gelsin demiş oluyor yani orada bir haber verme işidir İmam selam verdiği andan itibaren artık müezzinlik diye bir şey kalmaz ama Osmanlı e, sultanları size daha önce söylediğimi hatırlıyorum Şeyde kadı sicillerinde yani mahkeme kayıtlarında çok sayıda emirleri var. Yani milletin camiden çıkmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Ama sizi sokaklarda görmeyelim de efendim ne diyor şu, imamlar şeyden sonra namazdan ıı, namazın farzdan sonra işte şunları şunları şunları okusunlar şu şu, şu dualar yapsınlar falan. Önce önce şunu yapsınlar millet camiden çıkmasın da öyle. Ama Hani şey var ya şu okullar olmasa şey Milli Eğitim Bakanlığı çok kolay ya demiş. <gülüyor> bir bakan. Evet yani imam selam verdiği an meziniği diye bir şey yoktur. Ondan ben ben bunu göstermek için camiden devamlı çıkarım. Yani hiç beklemem. Evet. Bu durur evet. Veda bu hadiste mi geçiyor? Bu, bu ezelde var. Uygulamada. Uygulamada geçiyor ha. Yani hadiste bu yok. Bu yok. Heh. Yani imam önde olur tabi. Uygulamada kadın imamlık yaptığı zaman yani şimdi şöyle. Kadın kadına imamlık yaptığı zaman şöyle düşünün şu ortadaki imam. Aynı ortasında bulunur demek şey şu ortadaki diyorum ya. Yani arada bulunur. Diğer şeyler eşekler gibi öne geçmez diyor. Bu Resullullah'ın e, hadisinde değil, uygulamada böyle. Ayşe, Ayşe Validemiz böyle yaparmış. Bir de Ummu Selam'ın yaptığı kulasında bir hadisi var. Ummul Hasan diye bir bayan söylüyor. Emmetna Ummu Selam'a fî salatil asrî kâmet beynenele. Evet e, Ümmü Hasan diye bir hanım demiş ki, Ümmü Selam'a bize ikindi namazını kıldırdı ve aramızda durdu. Yani imam olarak ön, ön, öne geçmedi. Aynı safta durduk. Bize ikindi namazını kıldırdı demiş. İbn Abbas mer'atun nisa ve taqumu fi vasatihinn. İbn Abbas da demiş kadın erkek şey kadın kadınlara imamlık yapar ve ortada bulunur demiş. Evet. Bu kadar yani. Kadının kadınla cemaat olması. Evet, kadının kadına imamlık yapmasına bir <gülüyor> engel yok. Ee, e, yok yani hadislerde şey yapıyoruz tabi mezheplere geçeceğiz. Şimdi mezheplerin farklı görüşleri olur. Burada şey yapıyor yani imamlık yapan kadının burada önemli olan husus şu yani diğer erkekler gibi ön tarafa girmesi erkek, bu erkek imamsa arkasında cemaat böyle bir saf olur. Bu öne geçer. Ve arkasından saflar olur. Ama Rasulullah'ın sözünde değil ama uygulamada kadın imamlık yaparken öne geçmiyor arada bulunuyormuş. Şimdi mezheplere bakalım. <gülüyor> evet. Değiştirdik sıralamayı. Şimdi en büyük mezhebi sona bırakıyoruz. Evet, tamam. <gülüyor> Şafii mezhebinde cemaatle kılınması sünnet olan bütün namazlarda kadınların kendi aralarında cemaat yapması sünnettir. Fakat erkeklerde bu daha kuvvetli bir sünnet yani sünneti müekkede dediğimiz şekilde bir sünnet. Ama kadınların kendi aralarında cemaat yapmaları müstahap seviyesinde. Yani sünnetin bir alt derecesinde. Ve bu konuda namazın farz olması veya sünnet olması arasında, nafile olması arasında bir fark yok. Herhangi bir namaz düşünün. O namazın cemaatle kılınması sünnet. İşte o namazı kadınlar birlikte kendi aralarında cemaat yaparak kılarlarsa bu onlar için müstahap olur. Buna dair delil getirdikleri hadis, biraz önce Enes Hoca'nın okuduğu Ümmü Varaka hadisi. ve de diyor ki, imamlık yapacağı zaman kadın kadınlara aralarında durur, önlerinde durmaz. Önlerinde durursa mekru olur ama yine de namazları geçerli olur. Yani namazı bozacak bir durum değil ama uygulamaya aykırı olduğu için bu mekru olur. Yani önde durması uygulamaya kırılıyor. Sadece değil. Yani o da bir hı hı. aslında Rasulullah'ın bir yasağı falan yok. yok. Yani imamsa imam normal yeri öndedir ama öyle bu uygulamaya kırılığından dolayı mekruh olur demişler. Baba şey evet bakalım Kim, Hanbeliler. E, kad evet. Kim kadınların arkasında veya hünsa müşkilinin arkasında veya müşriğin arkasında namaz kılarsa onun iade etmesi gerekir genel mezhebin görüşü böyle. Ee, yani kadına, erkeğin, imam... Erkeğin erkek. Kadın kadına e, olursa bunda e, mezhebin genel görüşünde bir sakınca yok. Çünkü bunda delil ya olarak... Kadın erkeğin, erkek kadın arkasında namaz kılamaz. Evet. İmam olarak. Delil, e, ama e, bazı nafile namazlarda mübârakanın e, kıldırdığı gibi e, imamlar şeylerini de... E, çünkü bunu iki türlü anlıyorlar hamileler. Bir kısmı diyor ki Ümmü varaka hem erkekle de kıldırdı kendi evindeki, kısmı büyük sadece evindeki kadınlara kıldırdı. O yüzden bazı alimler şey demişler caizdir teravih gibi bazı namazlarda erkeklerin de şeye uyması, kadına uyması caizdir ama evet ama genel görüş kılamayacağı yönünde. Kadınlar kendi aralarında olabilir. Tabii kadınlar kendi aralarında olabilir. Sünnet mi yoksa mübah mı? Mübah. Yani sünnet falan diyor yani ama yani şafiîler sünnet. Şey, teşvik edilen bir şey değil. Şafi sünnet. Müstahap. Müstahap evet. Daha, daha sevaptır deniyor yani. Peki Malikiler <gülüyor> ne yapıyorlar? Maliki mezhebinde kadınların erkekleri imam olamayacağı konusunda mezhep fakihli ittifak etmiştir ama kendi aralarında e, birbirine imam olma konusunda ikiye ayrılmışlardır. Birileri demiş bir kadın nasıl da erkeği imam bulamıyorsa kendi aralarında da kadın da imam olanmaz kesinlikle diyor. Kıyas yapmışlar ee, kıyas yani. Kıyas yapmışlar. Bazıları da olabilir. E, bu caizdir. E, sakıncısı yoktur. Ama diğer mezhekebi işte önünde durmasını şey görürler ortada durması ve infialını fa vakfetti imam imam yani ortada durdu diyormasa da evet yani imamlık yapmasını esasen uygun görmüyorlar evet, ama uygun. yaparsa da e, yaparlarsa öne, öne, geçmez, öne geçmez saf diyor. saf arasında bulunur. Ama bazı fakihlerde bunun caiz olduğunu sakıncısı olmadığını söylüyor. Ama kadınların erkekler imam olamayacağı konusunda bu varaka önce zikredilen bu olayın e, erkeklerin katılmış olduğunu olayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ama bir zaruret olduğu e, olarak açıklıyor. Yani o o mübarek olayın kabul ediyorlar. E, kabul ediyorlar ama bir zarurettir. E, erkeği imam olamaz diyorlar. Zaruret demesi yani kimse Kur'an okumasını bilmiyordu. Sadece o biliyordu. Ki öyle bir şey böyle e, evet, bir evet, şey de olacak rivayette. Şey, evet. Onun için orada imamlık yapmıştı deniyor. Evet. Peki normal şartlarda şimdi, şimdi, kadınlar erkeklere imam olamaz. Tamam Şia ne yapıyor? Şehirde bu konuda iki görüş var. Mutaqaddimin ve mutakhirin. Yani kadim ulamalar ve cedid ulamalar. iki grupta da şey diyor. Cayiz diyor. Orada bir problem yok. Onlar sadece ihtilafları. Bu cemaat namazında Bu mektuba yani cemaat Fərz diye namaz mı? Yo, nafile namaz mı? Şöyle bir şey de var. cemaatle Nafile namazlarını okuma genelde Şiilerde bed'at hesablanıyor, haram hesablanıyor. Sadece namaz istesqa, yani e, yamur, yağmur, sirep, yağmur namazı, e, o, o namazını cemaatle kılınır, burada bir şey yok diyorlar. Şimdi namazı cemaatte kadınlar için bir kadın imamet yapabilir diyorlar, kadim ulemalar. Ama ekser fukaha bu günde diyorlar ki burada fark etmez eee farz namazda olsun, şey namazda olsun, nafile namazda olsun, istiskav olsun. E, şey e, kadın için kadın namaz e, imamet yapabilir diyor. İmam ama, olabilir diyorlar yani. İmam olabilir diyor ama başka yönden saflarla ilgili diyor ki eee ona çıkmasın diyor. Mesela safların arasında safların yaklaşsın. arasında olsun diyor. Başka yönden de bir hadiste nasıl bunun e ma hadd rafa saut sesine kadar olabilir bu kadın namaz kıldırdığında diye imam İmam Cafer Sadık şöyle diyor. "Kale, qadirma tusma yani başkaları eşittü duyduğu kadar şey yapsın. Ondan yola çıkarsak vasatı dediği zaman bu ilk safın ortasında değil de belki de bu saf'lar arasında da Böyle anlaşılabilir yani burada vasıat manası hangi anlamda geliyordu. Ama erkekler için mesela bu cemaat erkekler olsa namaz, cema, e, imam cemaat kadın olabilir mi yok mu e, sorusu. Ekser fukaha olabilmez diyor ama e, şey bazı bir modern olamalar diyor ki olabilir ve onlara geldik diye deliller, onu sonradan konuşacağız değil mi? Onu evet şimdi şöyle bir özetleyeyim son Sonia söylediklerini diyor ki Şia'da nafile namazlar cemaatle kılınmaz, haramdır. Sadece yağmur duası için kılınan namaz cemaatle olabilir. Ee, cemaatle kılınan namazlarda Kadın kadına imamlık yapar ama Câferi Sadık demiş ki arada durmalı. Zaten Câferi Sadık hep bu anifen hocalarındandır biliyorsunuz. Ee, Câfer'in mezhebi ile anifin mezhebi arasında çok büyük benzerlikler vardır. Şimdi, o arada bulunur diyor. Yani bu da olduğu gibi. Şimdi son yarımda diyor ki arada peki sesi ne kadar olacak? Ne kadar yükseltebilir? Cemaatin duyabileceği kadar yükseltebilir. Şimdi bu, bu söz e, gerekçe bu olduğuna göre o, ortası demek ön safın ortası değil de safların ortası da olabilir şeklinde bir yorum aktarmış oldu. Evet peki şimdi sıra geldi. Hanefilerde Hanefi de, mezhebine. E, kadınların kendi başlarına cemaat yapmaları mekruh e, ifadesiyle şey yapıyor, yapılıyor. Mekruhtur bu. Ancak yine de <gülüyor> namaz e, kılacaklarsa e, kılarlar, e, bu geçerlidir, e, şey e, imam e, ortalarında olur. Yani ön tarafa çıkmaz. E, mekruh olmalı, olması da şöyle delillendiriliyor. <gülüyor> Çünkü e, kadınların e, cemaatle namaz kılmaları durumunda e, bir takım e, sakıncalar kaçınılmazdır. Nedir bu sakıncalar? Ee, birincisi, <gülüyor> cemaatle namaz kılmak için ezan ve kamet gerekir. Oysa kadınların ezan ve kamet okumaları e, mekruhtur. Dolayısıyla mekruh e, bir şey yapmış olurlar ve bu mendubun e, terki anlamına gelir. Buna bir delilleri var mı? Ezan ve kamet mekruhtur derken. Yani burada bir delilden bahsetmiyor. Ama bir delil ben hatırlamıyorum. Mesela az önce siz Ayşe Validemizin ezan okuduğunda kamet getirdiğinde söylediniz. Ha. Ee, öte taraftan, <gülüyor> e, cemaat ile namaz kılınacağı zaman e, imamın e, öne geçmesi gerekir, e, bu e, şeydir, e, vaciptir. Oysa e, kadın imam öne geçmez, e, aynı safta kılarlar, bu da vacibin terki anlamına gelir. Dolayısıyla, kadınlar cemaatle kendi aralarında namaz kıldıklarında e, bir takım sakıncalar kaçınılmaz olduğu için, bu mekruhtur. Ee, Ayşe Validemizin e, kadınlara e, imamlık yaptığına dair e, rivayetle ilgili de mezhep içerisinde bir yorum yapılmakta. Onun e, İslam'ın ilk dönemlerindeki bir uygulama olduğu daha sonra bu uygulamanın nesledildiği söylenir. Ya bu, bu, bu mezhep Ayşe Validemizin 6 yaşında nikahlandığını Medine'de evlendiğini söylemiyor mu? Ya, evet. Yani İslam'ın ilk, yoksa müvaraka mı? Yok yok Arşe Ayşe var bakın burada diyor. ki. Yani ilk dönemlerin ne, ne zaman bu ilk dönem? Ya, bu Daha kaç yaşında? Çok güzel bir tespit ya bu hiç aklıma gelmemişti. Yani. Evet. Altı yaşında yani. diyorlar, ya, e, evlendiriyorlar altı yaşında. Evet. Ondan sonra İslam'ın ilk, o, zaman, ilk ya, dönemleri. Cömert estağfurullah ya Rabbi sana ben sana. Ah yani yanlış şeyler nasıl böyle çok çok ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Doğru şimdi diyorlar ki as asıl dayanakları şu işte bunlar imam imam dediğin önde olur bu arada bulunur kardeşim sen diyorsun arada bulun İmamlık yapacaksan arada dur diyen sensin arkadan niye mekruh diyorsun bunu Resulullah mı böyle demiş ya da bir, bir ayette mi var arada duracak du arada durur diyorsun Peki? delil aldığın Ayşe hadisinde de o var. Ümmü, Ümmü mi? Ümmü, Ümmü Süleym mi? Ümmü Seleme, Ümmü Seleme hadisinde de civayetinde aynı şey var. Ya e arada duruyorsa, usul buysa, bunu mekruhluk için niye delil getiriyorsun? Hem diyorsun ki imamlık yapacaksa arada durur, hem de diyorsun durması mekruhtur. O zaman arada durur deme. Yani bir akıl alır gibi değil ama mesane feylerden e, Kemal İbn Hümam şey yapıyor. Bizim Abdurrahman Nemşerisi <gülüyor> Sivaslı. ki <gülüyor> Kadir'de diyor ki vel hakku ahakku en bağ diyor. Yani vallahi ge ger gerçek gerçeğe uymak lazım diyor. Bu hanefilerin bu görüşünü haklı çıkaracak hiçbir şey yoktur diyor. Evet. Yani kadın kadına imamlık yapabilir. Ee, herhangi bir sakınca yoktur. Evet, kâmet getiremez, ezan okuyamaz. Bunun da hiçbir delilini ben şu ana kadar görmedim ama aksi delilini şey okudu. Ee, Enes Hoca. Evet. Yok şimdi imam namaz kıldıracaksa sessiz sessiz yok onun. Hepsini yani kı kıraati sesli okuyacak tabii ki gece namazlarında. O ondan dolayı bir şey on ma onu mahsuru görmüyor Hanefiyeler. Evet. Peki şimdi ner neredeyiz? Sizce kadının erkeklere Hı? imam olması. Kadın erkeğe imamlık yapabilir mi? Şimdi asıl konu bu. Burada İbn-i geçen bir var. La taummenne imraatun recülen diye bu yasaklama şeklindeki nedir bu? İbnü Mace'de Rasulullah şöyle demiş diye rivayet var. Sakın ha bir kadının erkeğe imamlık yapmasın. Evet. Bunun da başka. Ee, Peki o, o hadisle ilgili bir şey var mı bir diyeceğim. Onu ceha bonutunda gördünüz ama bakamadınız. Bunu bakamadık. Oradaki vardı bir daha senedindeki bir ravinin zayıf oldu. Evet, senedeki bir ravi zayıfmış. <gülüyor> evet. El-Adevi <gülüyor> mi? <gülüyor> Abdullah el-Adevi zayıfmış. Yani o hadisi bize nakledenlerden bir tanesi fazla güvenilir, güvenilir bir adam değilmiş. Bu konuda evet. daha çok şey var o yasaplayıcı olarak bu hadis var da yorum var. Mesela diyor ki Kadınların seferinin öndeki sef şerlisi ise imam olarak öne geçemez. Diyor. Yani evet, yani az önce kadın kadının safların en şerlisi önde olan en hayırlısı arkada olandır. Evet. Erkekler safların saflarının en hayırlısı önden en şerlisi arkada olandır. Eğer bu böyleyse o zaman kadının öne geçmesi şerli olur. Evet. Tamam güzel de namaz olur mu olmaz mı? Soru o. Evet. Bu Cekildi mesela o Enes bin Malik'ten gelen Fasef hafta Enmelletim ve arresu vel acuzu ve ana vadisinde derlerdi. Evet yani ya şeyde Enes bin Malik e, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı kendisi önde ben ve bir e, çocuk onun arkasında bizim arkamızda da Ümmü Seleme Ümmü Seleme idi. Süleym, Üm Süleym vardı. E, şeklindeki rivayeti de delil alarak de. e, bu bunun da e, gerçi orada Rasulullah var yani. Evet. Yani bu sıralamanın e, sıralamayı delil alarak imam önde olur, en arkada olmaz. Dolayısıyla kadın erkeğe imamlık yapamaz. Demiş oluyorlar. Başka bir delil de şu ee, Peygamber Aleyhisselam demiş, bu Bukhari Müslim'de geçiyor, mütefeğun aleyh Men <gülüyor> rabbehu şeyhun fi salatihi fel yusebbih fe innehu iza sebbihâ ultu tufite ileyhi ve inme tesiyokul insan diyor. Evet, sizden biriniz namazda <gülüyor> şüphe ederse şey, imam mı diyor neydi? Tabi herhangi biri, yani cemaatin biri şüphe ederse imama uyarmak için tesiyokul. İmam kelimesi yanıma soruyorum yani. Men rabehu şeyun ki sırati falı səbbya, fihza səbbya, ultufti ile. Rabehu şeyun, o imamı göremedim, de, onun için sana sordum. Burada niye imamların ilgisi ne bu, bu rivayet? <gülüyor> İmam yok, arkadığı cemaat var. Yani im, im, değil, değil imamın e, bir o yanlış yaptığı bunasılır mı şüphe dışarısı? O anlam nerede var? Yani orada imam geçmedi de ondan dolayı sana sordum. İmam, sen, sen okuduğun ibarede imam kelimesi diyorsun, yok. O çıkar zaten. O İmamı uyarmak için bu tespih erkekler, kadınlar da elde ses çıkar. Evet, tam başka türlü de olabilir. Namaz kılan olur? birisi, çocuğu ya da dışarıdan gelen birisini de uyarmak isteyebilir yani tesbihatla. De, o olsa da burada şey, vacil-i sindal şu. Yani kadınlar ses çıkarması yasak olsa, imam olduğu zaman sesle kıraat kurması gerekiyor. Bu şey şimdi şu şey. olabilir yani, izâ râbehu şey'un Fi salâtihi fel yusebbih. Fî salâtihi. O hu zamir nereye gidiyor? Men râbehu şey'un. Men râbehu, râbehu şey'un fi salâtihi. İmam e, dedi de <gülüyor> bir şey olmuş olabilir. Kendi namazıyla alakalı bu. Kim kendi kıldığı namazda kendisine herhangi bir şey şüphelendirirse tespih etsin. Nasıl oluyor bu? Rab'de arazi olabilir yani bir şey olsun. Ben namaz namaz kılarken bir şeyden şüphelendim. Sübhanallah. Belki şu olabilir. Yani dışarıdan birisi gelmiş sana bir şey sormuş olabilir. Mesela hanım e, odada namaz kılıyor. Bey de ya şu bana şu şemsiyeyi verir misin diyor. O da Allahu Ekber yerine <gülüyor> olabilir yani. Odur Abdur, evet. He. Ya da işte erkekse sesini yükselterek ben namaz kılıyorum demiş olabilir. Ama evet. orada imam yok. İma